Allah'ın bir insandan bir Rasul göndermesini havsalalarına sığdıramayışları olduğunu gördük. Cenab-ı Allah onların bu itirazlarına şöyle cevap veriyor. De ki eğer yeryüzünde rahat ve huzur içerisinde yürüyen melekler bulunsaydı biz de onların üzerine meleklerden bir Rasul, bir meleği Rasul olarak indirirdik. Dedikten sonra şöyle buyurmakta, Estaizu billah, bugünkü dersimizin ilk ayeti, قُلْ كَفَا بِاللّٰهِ beyni ve وَبَيْنَكُمْ De ki, hem bu hususta hem ihtilaf ettiğimiz anlaşmazlığımın söz konusu olduğu bütün hususlarda benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeterlidir. O benim için yetiyor. O benim lehime şahitlik edecek olduktan sonra ve ben bundan emin olduktan sonra sizin bana aykırı durmanızın, sizin bana muhalefet etmenizin hiçbir kıymeti yoktur. İman bir yerde bu demektir. Bütün kainat karşında dursa, bütün insanlık karşında dursa, Allah seninle beraberse bu sana yeterli gelmek zorundadır. Sen Allah'la mı berabersin, dolayısıyla Allah da seninle beraber mi... Varsın en yakınların, en samimi yoldaşların, arkadaşların, kardeşlerin, her kimseler senin karşında dursunlar, hiçbir kıymet ifade etmez. Bütün kainat herkes senin yanında dursa, Allah senin yanında değilse yine bunun hiçbir kıymeti olmaz. İşte iman bizim durum ne olursa olsun, Allah'ın dediğini Allah'ın rızasını Allah'ın hak olarak kabul ettiğini tercih etmemiz gerektiğini ortaya koyuyor. <gülüyor> Niçin şahit olarak o yeter? O haberdar olarak kullarından haberdar olarak ve kullarını gören olarak yetendir zaten. Yeterlidir. Beni görüyor Rabbim. Sizi de görüyor. Hepimizi görüyor. Dolayısıyla biz ne yaparsak Yaptığımızdan, niyetlerimizden, duruşlarımızdan, hal ve hareketlerimizden, birbirlerimize karşı neden çıktığımızdan hepsini biliyor. Ben niçin size karşıyım? Çünkü siz batıl üzeresiniz. Siz niçin bana karşısınız? Çünkü ben hak üzereyim diyor. Rabbim de benim bu halimi de sizin bu halinizi de biliyor. O halde yapılacak tek şey vardır. Ben hak üzere sebat edeceğim. Siz de bu duruşunuzdan vazgeçip bana uyacaksınız. Dolayısıyla mümin hiçbir zaman duruşundan yana bir şüphe ve tereddüt içerisinde olmayacak. Duruşu sarsılmayacak. Bakın ama çoğunluk böyle. Bana ne çoğunlukta? Çoğunluka, çoğunluğa göre ben dünyaya gelmedim ki. Benim kaderim çoğunluğa göre tespit edilmiyor ki. Çoğunluk hidayetin olduğu yerdedir diye bir teminat yok ki. Hidayet Allah'ın kitabı ve Resulünün sünnetinde yani İslam'dadır. Onun için وَمَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُحْتَدِ Çoğunluk, kalabalık, güç, kuvvet hidayetin ölçüsü değildir. Allah kime hidayet verirse, burada çoğu kimse Allah kimi zorla hidayete iletirse zorla hidayete iletirse değil. Biz hidayeti talep ettiğimiz zaman Allahü Teala da bize hidayeti verir. Biz hidayete talip olduğumuz halde Allah bizden hidayeti esirgemez. Bu bir. İki, bir de hidayetin ifade ise itikat ve amel tarafı vardır. Yani hidayetin sözleri vardır. Hidayetin sözleri Kur'an ve sünnettir. Allah bu sözleri kime verirse kim bunları alır, kabul eder ve gereklerini yerine getirirse hidayeti bulan işte odur. Onun için ilk hidayet bulan her ümmet arasında kimdir? O ümmetin peygamberidir. O hidayet verdiğine göre hidayeti bulan odur. Dolayısıyla onun izinden gidenlerdir. وَمَا يُضْلِلْ فَلَنْ Her kimi saptırırsa da artık onun dışında, Allah'ın dışında onlar için bir dost, bir veli yoktur. Veli dosttan öte bir şeydir. İnsanın her türlü ihtiyacını üstlenen, her zor durumda yanında bulunan, onu destekleyen, onun yaptıklarını tasvip eden ve devamını sağlayan demektir. Onun için... Allah'ı veli edinmenin yollarını arayacağız. Allah'ı veli edinmenin yolu onun hidayetinden ayrılmamaktan geçer. O hidayeti reddettikten sonra söz konusu olan nedir? Dalalettir. Allah kimi saptırırsa o hidayeti kabul etmemesi neticesinde kimi saptırırsa artık onların Allah'ın dışında bir velilerini bulamazsın. Hiç kimse onları hidayeti etmeyi üzerine almaz. Üstelik hurhum yavmel kıyameti alaucuhim ve kıyamet gününde onları yüz üstü ederiz yüzleri üzere haşrederiz. ederiz ve omyanbukman sunma kör sağır ve dilsizler olarak yüzü koyun haşrederiz. ederiz bu ala alevucuhim bir deyimdir iki manada tefsir edilmiştir. Birisi deyim olarak değil lafız manasıyla onları yüzük oyun haş ederiz. Bir de hızlı gitmek manasına kullanılır. Onları hızlıca cehenneme doğru toplarız manasına gelir o zaman. Deyim manasıyla alırsak ca'al kavmu ala wujuhihim mesela. Kavim yani topluluk yüzük oyun geldi demek değildir burada. Hızlıca geldiler demek veya zehab ala gerisi yüz üstü yani burnunun dikinde denilmez de yüzü istikametinde veya ıı, hızlıca çekip gittiği manasına kullanılır. Böyle bir manası da var. Fakat durum ne olursa olsun kör, sağır ve dilsiz olarak haçrileceklerdir. Bu da onların artık orada kendilerine mutluluk verecek hiçbir şey görmeyecekleri, kendilerine mutluluk verecek hiçbir ses işitmeyecekleri, kendilerine mutluluk verecek hiçbir söz söyleyemeyecekleri, mutluluklarına sebep olacak hiçbir söz söyleyemeyecekleri manasına gelir. Mevahum cehennem. Sığınakları barınakları cehennem olacaktır. Kullama kabet zidna saira. Alevi her yavaşladıkça biz de onların alevlerini daha da artırırız. Yani lauzu billah cehennem azabında dinlenmek diye bir şey yok. Azabın hafiflemesi diye bir şey yok. İnsan Dünyada olduğu gibi acının belli bir düzeyi vardır. O düzeye ulaştıktan sonra acı hissedilmez olur. Cehennemde de böyle olacaktır gibi bir düşünceye hiç kimse kapılmaz. Cenab-ı Allah burada ve başka yerlerde onların azapları hafifler gibi görüneceği her seferinde azaplarının artılacağına dair burada ve başka yerlerde ifadeler kullanmış bulunmaktadır. Peki neden bu böyle? ذَٰلِكَ جَزَاءُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِلَ Bu onların ayetlerimizi inkar etmeleri, onlara kafir olmaları sebebiyle onların cezasıdır. Ayetlerimizi inkar etmeleri sebebiyle bu onların cezası, böyle olacaktır. Diyor. Bir de başka ne dediler? وَقَالُوا اَئِذَا كُنَّا اِذَامًا وَرُفَاتًا <gülüyor> Ayetleri inkar etmedikleri gibi ahireti de inkar edip dediler ki bizler kemiklere ve toz toprağa un ufak bir hale dönüştükten sonra mı evet bizler mi yeni bir yaratılışla yaratılmış olacağız diyerek ölümden sonra dirilişi inkar ettiler. Buna kitaplarımızda haşri cismani denilir. Maalesef İslam dünyasında görülen bazı filozoflar, İslam filozofları da denilir, denilsin, ilgilendirmez veya hakikati değiştirmez. Haşri cismaninin imkansız olduğunu söylemişlerdir. İster İslam filozofları ister başkaları. Eğer bunu kim söylerse, Kur'an-ı Kerim'in bu ve benzeri ayetlerini inkar etmiş olur. Walid bin Bughira dan farko ve Çürümüş bir kemiği örnek olarak verdi ve kendi yaratılışını unutarak bunu yaptı. Kendi yaratılışını unutarak çürümüş bir kemiği getirdi. Ve çürümüş kemikleri kim diriltecek dedi. De ki onları ilk yaratan kimse diriltecek olan da odur. O her türlü yaratmayı çok iyi bilendir diyor. Peki bunun ayeti Kur'an'dan delili var mı? Belgesi var mı? Yani ölümden sonra dirilişin gerçekleşeceğinin delili, haşri cismani dediğimiz bedenlerin yeniden diriltilmesinin delili var mı? Evet. Cenab-ı Allah ilk yaratışı bize hatırlatıyor. Diyor ki, اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذ۪ي خَلَقَ kadirun <gülüyor> onlar görmezler mi ki gökleri ve yeri yoktan vareden yaratan Allah onların mislini aynısını benzerlerini yaratmaya kadir olduğunu görmüyorlar mı ve <gülüyor> üstelik onlar için yani bu işin inkarcıları için de şüphe bulunmayan bir vade tayin ettiği. Yani hayatta kalışlarına bu inkarlarına rağmen ömürlerinin devam edişine saltanatlarının güçlerinin hatta toplum olarak uygarlıklarının güçlerinin, tekniklerinin, medeniyetlerinin her neyse devam edip gitmesine, devam etmekte oluşuna kanmasınlar. Devletlerinin gücüne Askerlerine, teknolojilerine, her neye güveniyorlarsa hiçbirisine güvenmesinler. Çünkü Cenab-ı Allah onlar için geleceğinde şüphe bulunmayan bir vade tayin etmiştir, bir süre tayin etmiştir. Ama <gülüyor> Zalimler illaki nankörlük edecekler, kafirlik edecekler diye diretip durdular. Başka bir şeyi kabul etmediler. Şimdi Cenab-ı Allah Resulüne soruyor. Diyeceksiniz ki ahirete iman etmemekle alakası var mı? Evet. Ahirete iman etmeyen kendisinin ebedi veya uzun ömürlü yaşayacağı düşüncesiyle ne yapar? cimrilik eder. Çünkü malının tükeneceğinden korkar. İşte bu nükte dolayısıyla Cenab-ı Allah şu soruyu sormayı emrediyor. Resulüne ve bize bütün iman etmeyenlere ahirete inanmayanlara sormamız gereken soru şu "Kul لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَا رَحْمَةِ رَبِّينَ De ki eğer sizler Rabbimin rahmetinin hazinelerine malik olsaydınız, o hazineler sizin elinizde bulunsaydı, le emsektum haşyetel infâk. Tükenir korkusuyla kimseye bir şey koklatmazdınız. Elinizde tutardınız. Cimrilik ederdiniz. Bitecek korkusuyla. Ve kânel insan katûra. Esasen insan, çok cimridir. Çok çok cimridir. Dolayısıyla infak ile ahirete iman arasında ciddi bir münasebet vardır. Ahirete imanınızın rızkınıza, ecelinize bunların artıp eksilmeyeceğine dair imanınızın daha çok pekişmesini istiyorsanız istiyorsak daha çok infak etmeliyiz. İşte bu Kur'an-ı Kerim'in sırlarından bir sırdır. Niçin peki infak ediyoruz? Çünkü biz infak ettiğimiz sürece infak ettiğimizin yerini tutacak daha başkalarını veren bir Allah'a iman ediyoruz. Bu dünyada, ahirette de infakımızın karşılığını kat kat fazlasıyla, bire on, yüz, yedi yüz ve dilediği kadar fazlasıyla verecek, mükafatlandıracak bir Allah'a iman ediyoruz. Bu mükafat ne zaman olacak? Ahirette olur. İnfakın ve bütün salih amellerinin bir kısım mükafatı dünyadadır, Ebedi mükafat, en büyük mükafatı ise ahirettedir. Onun için İslam alimleri der ki, iyiliğin mükafatının bir kısmı, iyiliğin mükafatının bir kısmı, dünyadayken yeni bir iyilik daha işlemeye sebep olmasıdır. Kötülüğün cezasının bir kısmı da, daha dünyadayken bir başka kötülük, işlemektir mağazalı. Böylelikle iyilik iyiliği kötülük kötülüğü çeker. Onun için mümin olarak ne yapacağız? İyiliklerimizin arkasını getireceğiz. Kötülüklerimizin de arkasını keseceğiz. Kötülüklerin arkası tövbeyle kesilir. Her bir günahın arkasından hem kavli hem kalbi hem fiili si olarak tövbe etmemiz icap ediyor. Kalbimizden o yaptığımız kötülüğe pişman olacağız. Sözümüzle Rabbimize bu pişmanlığı ifade edeceğiz. Ameli olarak bir daha ona geri dönmeyeceğiz. Dönmemek azim ve kararını vereceğiz. Ama insan diyor çok cimridir. Vekânel insânu katûran. Oldukça kısar, kısa kısar da kısar. Peygamber Aleyhisselatü Selam bir şeyler istiyene bir gün elinde ne varsa verir. Hazır olan sahabilerden biri Ya Resulallah bu senin sahip olduğun son Varlığındı, maddi varlığındı. Verdiğin bir şeyin kalmadı. Resulullah bu söze sıkılıyor, canı sıkılıyor. O sırada Hasan bin Sabit Enfik ve la tahşe minzil arşi iklale diyor. İnfak et ey Allah'ın Resulü. Arş sahibinin azaltacağından yana korkun olmasın diyor. Resulullah bu söze gülüyor, gülümsüyor. Gönlü gözü açılıyor. Memnun oluyor. İfade yerindeyse rahmetlik annem misal verirdi. Derdi ki evladım, kör bir kayayı kırarsınız, bakarsınız o kayanın içerisinde bir solucan, o solucanın ağzında bir yeşillik. O kör kaya içerisinde solucanı unutmayan, rızıksız bırakmayan Allah, halp ettiği bir canlının eceli gelmediği sürece rızkını kesmez. Rızıktan yana müminin korkusu olmamalı. Ama az ama çok. Rızkımız gelecektir. Araplarda güzel bir tabir vardır. Birisine filan kişi hayatta mıdır diye sorarsanız eğer hayattaysa hayyun yürzek diye cevap verir. Hayattadır rızkı geliyor. Çünkü rızık geldiği sürece yani rızkı bitmediğine göre hani Türkçe'de de bazen söylenir. Rızkını almaya devam ediyor deriz. Bu budur. Öyle. Rızık gelmeden ecel, rızık bitmeden ecel bitmez. Ecel bitince de rızık biter. Bitti. Onun için hiçbir olayın, hiçbir gücün, hiçbir hadisenin rızkı etkileyeceğinden yana müminin herhangi bir korkusu olmamalıdır. Ha, bir takım hadisler vesaireler rızkı artıran ameller vesaire o amellere teşvik olarak algılanırsa doğru anlaşılmış olur. Ayrı bir konudur. Belki daha sonralara inşallah bu konuya da belki değinmek için bir vesile doğar. Şimdi ayet-i kerime biliyorsunuz sure daha doğrusu başta Musa Aleyhisselam'dan, Nuh Aleyhisselam'dan da bahsediyordu. Nuh Aleyhisselam'ın, pardon, Musa Aleyhisselam'ın İsrail oğullarına pek çok mucizeler getirdiği ve buna rağmen iman etmedikleri bilinen bir husustur. Peygamber Aleyhisselatü da bunca mucizeler getirmiş olmasına rağmen, kendisi bizatihi en büyük mucize olan Kur'an-ı Kerim'e rağmen yalanlandığı da bilinen bir hadisedir. Ashab-ı kiram da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da bu işten müteessir oluyorlardı. Cenab-ı Allah onların bundan dolayı müteessir olmaları, olmamaları gerektiğini anlatmak üzere burada tekrar Musa Aleyhisselam'dan bahsedildiğini, surenin sonlarına yaklaştığımız bu demlerde bahsettiğini görüyoruz. Diyor ki, Estağfirullah وَلَقَدْ آتَيْنَا Musa تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَةٍ Andolsun ki biz Musa'ya apaçık dokuz ayet mucize vermiştik. Fes'el beni İsrail. Bu sebeple sen bunu İsrail oğullarına sor. İz câ'ehum. Fekâle lehu Firavun. Kendilerine geldiği zaman Firavun ona... Şöyle demişti. İnni le'e zunnuke ya Musa meshura. Ey Musa şüphesiz ben senin büyülenmiş olduğunu düşünüyorum. Öyle zannediyorum. Sen büyünün etkisiyle böyle konuşuyorsun, böyle söylüyorsun. Yoksa aklı başında birisi olsaydın benim gibi birisinin... İsrail oğullarının şu kadar yıldır, şu kadar zamandır dayattığı inancı reddetmek cesaretini gösteremezdi. Olsa olsa sen aklını perdelemiş bir sihre, bir büyüye maruz kalmışsın. Dence Musa Aleyhisselam şu cevabı veriyor. Tale لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض diyor ki لقد علمت اي فرعون ان دورsun sen de biliyorsun ki bunları yani bu 9 ayeti bu büyük mucizeleri el mucizesi asa mucizesi çekirge kan ve benzeri daha önce başka ayetlerde daha önceki ayetlerde surenin Surelerde geçmişti. Bütün bu mucizeleri, bu ayetleri gözlerinizi açmak, size basiret kazandırmak üzere, besair bu, basiret kazandırmak üzere, göklerin ve yerin Rabbinden başka kimsenin bunları indirmediğini. Yemin olsun sen de biliyorsun ey Firavun. Demek ki, bilmek, her zaman için imanı, imana yeterli gelmiyor. İman için ayrıca imanı irade etmek, istemek lazım. Tek başına bilgi kurtarmıyor. İslam'ı bilen çok kimse var. Olabilir, dalalet içerisinde ama. Kur'an'ın hak olduğunu bilip de yine Kur'an'la sapıtan çok kimseler. Evet. Kur'an söylüyor bunu. Demiyor bu Ali İmran suresinde Estaizu billah فَاَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغُونَ Kalplerinde bir eğrilik olanlara gelince فَيَتَّبِعُونَ ma تَشَابَهَا مِنْهُ Kur'an'ın müteşabih olan kısımlarına tabi olurlar. Derler ki efendim Cenab-ı Allah Lialeme demiyor mu bilmesi için e benim kiminle evleneceğimi nereden bilsin Kur'an'dan sapıyor bak Kur'an'dan ayet okuyor ve sapıtıyor ayet-i yanlış alıyor çünkü müteşabih kısmına tabi oluyor bir başkası daha büyük güya düzelteceğim derken efendim buradaki lialeme aleme o zamanlar Kur'an-ı Kerim'de hareke yokmuş da iftiraya bakın tarihe iftira ümmete iftira Kur'an'a iftira. Hareket yokmuş, hareket yokmuş da, yanlış harekelenmiş. O, doğrusu li'limedir. Alametlendirsin diyedir. Hat aynı. Maazallah. Kur'an-ı Kerim'in tevatürle nakledilmeyen bir harekesi dahi yoktu. Harekesi bile tevatür. Dolayısıyla o zaman hareket yoktu, hareket yoktu falan ne demek? Doğru, hak ile batıl birbirine karışıyor. Doğru, hareket tabi'in döneminde konuldu. Ebu'l-Esved, Eddueli tarafından yapıldı. Fakat Kur'an hareketsiz okunuyordu, herkes önüne geldiği gibi okuyordu demek değildi ki bu. Maazallah. Kur'an'a rağmen bile bilgiye rağmen demek ki ilme rağmen sapıtmak mümkündür. Hidayet için siz iradenizi koyacaksınız. Hidayette kalmak üzere. Sürekli bir iradedir bu. Bir defa hidayet bulduktan sonra bir daha sapıtamazsın diye bir şey yok. Kimse seni saptıramaz diye bir şey yok. Hayat boyu son nefesimize dahil imtihandayız. Dolayısıyla onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Allahümme sebbittne bil kavli sâbiti fil hayati dünya fil âkira diyor. Allah'ım dünyada da ahirette de bize o sapasağlam sözle sebat ver. Veya ey kalpleri evinip çeviren Allah'ım, dinin üzere kalplerimize sebat ver diye dua buyuruyoruz. Duamız, irademiz hepsi beraber olacak. Bunlar basiretlerinizi açmak üzere indirilmiş belgelerdir, ayetlerdir, mucizelerdir diyor. Ve biliyorsun ki ey firavun bunları... Alemlerin Rabbi, göklerin ve yerin Rabbi indirmiştir. Basiretlerinizi atmak için. Ama sizin gözleriniz açılmıyor. Bundan dolayı وَاِنِّي لَأَذُنُّكَ يَا فِرَعُونُ مَثْبُورًا Ey Firavun! Şüphesiz ben senin neticede helak olacağını zannediyorum. Öyle görüyorum. فَاَرَادَ اَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ Bunun neticesinde Firavun onları Yeryüzünden silmek, köklerini kazımak istedi. O bunu istedi İsrail oğulları için kendisinin başına geldi. Feagraknâhu ve memma'hu cevi'âh. Onu da, onunla birlikte olanları da hep birlikte suda boğduk. Suda boğduk. Başka ayetlerde bunun tafsilatı var, bu suda boğulma hadisesinin. Oraya gelince inşallah onu da görürüz. min مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِ İsrail Ondan sonra yani Musa'dan sonra İsrail oğullarına şunu dedik. Firavundan sonra da zamirin Firavun'a gitmesi de mümkündür. İsrail oğullarına dedi Cenab-ı Allah uskunul art الْاَرْضِ Yeryüzünde yerleşin. Faeza jaa vaadul ahireti gi'na bikum lafifa. O sonuncu vaat. Hani sure'nin baş tarafında ve in uttum udna demişti ya. Siz geri dönerseniz yeryüzünde fesat çıkarmaya biz de size ceza vermeye tekrar geri döneriz. Tek biz de sizi cezalandırırız demiştik. Cine bikum biz sizi birbirini tanımayacağınız bir halde tekrar geri getiririz. Buradaki ahiret vadi aynı zamanda ikinci bir mana, az önce verdiğimiz birinci manadı. İkinci mana bildiğimiz ahiret vadesi geldiği vakit biz sizi getiririz. O zaman da birbirinizi tanımayacaksınız. Diğeri, sizleri çeşitli cihetlerden getirip topladık. Bu mana sanki, sanki diyoruz Allahu u Alem, İsrail Devleti'nin kuruluşuna bir işaret gibi görünüyor. Dünyanın dört bir yerinden gelip geldiler, toplandılar. Dünyanın dört bir yerinden gelip toplandılar. Ne için? ...zulümleri... ...olacak... ...yeryüzünde fesat çıkartacaklar... ...fesadı yaygınlaştıracaklar... ...ve Cenab-ı Allah da... ...bu fesatlarından ötürü onları... ...cezalandıracaktır... ...karşılıksız kalmaz... ...ondan sonra... ...Cenab-ı Allah tekrar Kur'an-ı Kerim'e... ...avdet ediyor... ...çünkü... Ümmet için en önemli mesele anlatılan her bir husus bizatihi bu Kur'an-ı Kerim'i anlatmaktır. Bizatihi bu Kur'an-ı Kerim'e insanların dönmelerini, güven beslemelerini sağlamaktır. Güvenlerini tazelemektir. Bu Kur'an'a sımsıkı sarılmalarını sağlamaktır. Çünkü daha önce dersin başında hatırlarsınız şüphe Kur'an-ı Kerim'in kendisiyle alakalıydı. Ondan şüphe ama Kur'an-ı Kerim ne diyor buna? Cenab-ı Allah. Ve bil hakki enzelnahu ve bil hakki Biz bu Kur'an'ı hak ile indirdik ve o hak ile birlikte indi. Hak ile beraber her şey ile hak olarak nazil oldu. Ve ma erselnake illa mubessiran ve nadira. Ve biz seni ancak bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Kur'an'ın hak ile nazil olması kendisinin hakk ile indirilmesi ve hak ile nazil olması. Şu demek. Yani Cenab-ı Allah diyor ki biz bu Kur'an'ı hikmetimizin gereği olarak hakkı açıklaması, göstermesi beyan etmesi için indirdik. Müzulü esnasında da ona Hak olmayan bir müdahale bir etki olmadı. Bizim tarafımızdan hak ile hakkın gereği neyse o şekilde indirildiği gibi onun ifade ettiği ve indirilişi esnasında ihtiva ettiği, taşıdığı hakka mugayir ona aykırı herhangi bir şey de ona bulaşmadı. Bu kitap İki, Risalet. ve أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا Ve biz seni esasen ancak bir müjdeleyici ve bir uyarıp korkutucu olarak gönderdik. Risaletimizi sana verişimizin sebebi budur. Neyi müjdeledi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Getirdiği dine inanıp gereğince amel edenlere dünya ve ahiret saadetini müjdeledi. Bu dine riayet etmeyen, uymayan kimselere de dünya ve ahiret belbatlığını söyleyerek korkutup uyardı. Ve Kur'an'ı faraknahu. Ve biz sana kısım kısım böldüğümüz bir Kur'an indirdik. Kısım kısım, peyderpey, parça parça indirdiğimiz bir Kur'an indirdik. Niçin لِتَقْرَأَهُ al اَلْنَاسِ عَلَى مُكْذِبًا <مكتن> İnsanlara ağır ağır, dura dura, tane tane okuyabilmen için. Her bir bölüm, her bir münasebetle nazil olmuştur. Sure, surenin bir bölümü, ayet, hatta ayetin bir bölümü. Nazil olmuşlukça, Cenabı Rasulullah Resulullah evvela vahiy katiplerine nazil olan bu Kur'an bölümünü yazdırır. Ondan sonra Ashab-ı Kiram'a okur. Ashab-ı Kiram da kendisi ezberler ve yazardı. Hepsi yazmazdı belki. Belki hepsi bütün ayetleri yazmazdı ama bütün Kur'an-ı Kerim tamamen biliyoruz ki birçok sahabi Kur'an-ı Kerim'in tamamını yazdığı gibi birçoğunda da Kur'an-ı Kerim'in birçok bölümleri yazılı olarak bulunuyordu. Ebu radıyallahu anh onu cem' etti. Osman radıyallahu anh de onu o cema binaen ne yaptı? Çoğalttı ve ümmete dağıttı. Ve ümmet şu anda o zamandan bu zamana Kur'an-ı Kerim en ufak bir harfinde bir kelimesinde şek ve ihtilaf, farklılık bulunmaksızın günümüze kadar geldi. Kısım kısım indirilmesinin hikmetleri çok. Kısım kısım Okunarak ümmet o Kur'an-ı Kerim'i daha kolay öğrendi, daha kolay ezberledi, daha kolay anladı, daha kolay yaşadı, daha kolay gereklerini hayata tatbik etti. Ve nezzelnehu tenzile. İşte biz Kur'an'ı bu şekilde kısım kısım parça parça indirdi. Şimdi iman etmeyenlere hitap etmesi emrediliyor. Bu şekilde indirilen bir Kur'an'la karşı karşıyadır beşeriyet. Daha önce hatırlarsınız, de ki bütün cinler ve insanlar bu Kur'an'ın bir benzerini meydana getirmek için bir araya gelecek olsalar, birbirlerine yardımcı ve destek olsalar dahi onun benzerini getiremezler, diye buyurmuştu. Şimdi bu vaziyette, bu nitelikte, bu vasıfta olan Kur'an'a karşı duruşlarına meydan okunuluyor. Dediğim ayet-i kerimede mealinde, Kur'an'ın benzerini meydana getirmekte, getirmek hususunda insanlığa meydan okunuyordu. Burada da iman etmeyenlere, iman edip etmemek noktasında meydan okunuyor. Bu aynı zamanda kim kime meydan okur? Kendisinden emin olan. Galip geleceğinden üstün olduğundan, her bakımdan faikiyete sahip olduğundan emin olan karşısındakine meydan okur. İşte Kur'an da böyle meydan okuyor. Kul aminu bi evla tu'minu. Leyke ey Muhammed buna bu kitaba ister iman edin ister iman etmeyin. İnnellezine utul ilim min qableh iza tutla aleyhim yahrurun lil azqani sucada. Şüphesiz bu kitaptan önce kendilerine ilim verilmiş olanlar, bu ilmin hakkını verenler, bu ilmin gereklerini yerine getirenler. İzâ yutlâ aleyhim, bu kitap kendilerine okunduğu zaman ne yaparlar? Yehirrûne lil-ezkânî, succedâ. Secde etmek üzere çeneleri üstüne yıkılırlar. Yüzüstü derhal secdeye kapanırlar. Niçin? Çünkü aradan geçen bunca zaman sonra Allah tekrar semanın rahmet kapılarını açarak son bir Resule son ilahi kitabı indirmiş bu bunun ne kadar büyük bir rahmet olduğunun farkına vardıklarından, bunu bildiklerinden secde ederek Rablerine şükrediyorlar. Kendilerini önceki, Kur'an'dan önceki kitaplara iman etmek şerefiyle müşerref kıldığı gibi, bu son kitaba da iman etmek şerefiyle müşerref kıldığından ötürü, kalpleri minnet dolarak, şükranla Cenab-ı Allah'a secdeye kapanıyor. Biz de bundan dolayı secde ederiz. Namazdan sonra müsait zamanlarınızda secde edersiniz inşallah. Hepimiz beraber. Ve yekulûne Subhan rabbina in kana va'du rabbina le mef'ûle Derler ki Rabbimizi her türlü eksiklikten tenzih ederiz. Onun için secde esnasında Cenab-ı Allah tesbih edilir. Subhâne rabbiyel A'la deriz. Muhakkak Rabbimizin vaadi gerçekleşir, tahakkuk eder, yerine gelir. Rabbimizin vaadinin gerçekleşmemesi mümkün değildir. Eğer onun vaadi gerçekleşmese iki ihtimal söz konusudur. Ya haşa söz verilmiş sözünde yerine, sözünü yerine getirmemiştir veya da verdiği sözü gerçekleştirmekten acize düşmüştür. Böyle bir şey mevzubahis değil, ikisi de mevzubahis olabilir. O ne söz vermişse mutlaka sözünün gereğini yerine getirir. <Sessizlik> Çeneleri üzere yere yıkılırlar, ağlayarak yıkılırlar. Ve bu onların huşukları Rablerine karşı haşyetlerini, korkularını, ürpertilerini, ...daha da artırır. Mümin kalp... ...Allah'ın ayetlerinin... ...okunması halinde... ...onlardan etkilenen kalptir. Eğer Kur'an ayetleri okunduğu halde... ...şu veya bu şekilde etkilenmiyorsak... ...iki sebebi vardır. Ya doğru dürüz dinlemiyoruz... ...kulak vermiyoruz, anlamıyoruz veya kalbimizde bir sorun var. Yani ya kulaklarda bir sorun var, kulaklarda ve idrakte veya kalpte bir sorun var. Yoksa kulağında ve kalbinde, anlayışında ve idrakinde sorunu olmayan bir kimsenin Kur'an-ı Kerim'den etkilenmemesi, Kur'an ayetlerinden etkilenmemesi mümkün değildir. İşte bu etkinin bir neticesi veya bir göstergesi olmak üzere bizim de bu gibi yerlerde yani Kur'an-ı Kerim'de secdenin mevzu bahis edildiği ayetlerde secde etmemiz de fıkhi hükmü itibariyle söylemiyorum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulaması itibariyle sünnettir. Sünnettir. Buna riayet etmek gerekir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de secde ya müminlerin secdeye vardıkları hali anlatır. Ya kafirlerin secde ayetleri, ya kafirlerin secde etmedikleri halleri anlatır. Ya kafirlerin ve herkesin, mümin kafir herkesin secde ile karşılaması gereken hallerden ve tecellilerden bahsedilmeyi anlatır. Veya Eyyub Aleyhisselam'ın, pardon Davud Aleyhisselam'ın secdesi gibi salih kullarının secde ettiği halleri anlatır. Bütün bu hallerde mümine düşen kafirlere muhalefet ederek secde etmek müminlere uyarak secde etmek Allah'ın haşiyeti gereği secde etmektir. Peki ezanı dinleyelim. İki ayetimiz kaldı. Ezan sonrasında da iki ayetlik ders yapalım inşallah. Eti bitirelim. Namazımızı kılalım. Tekrar ikinci seans için sizi tutmayalım. Açıktır değil mi? billah diyor ki Kul edullahü Abdul Rahman. Şimdi biliyorsunuz Cenabı Allah'ın pek çok isimleri var. Mekke'li müşrikler de çoğunlukla Rahman adını kullanırlardı Allah hakkında. Ancak Cenabı Allah'ın, Cenab-ı Peygamber'in bazen Allah, bazen Errahman, Rahman, bazen Er Rahim gibi Cenabı Allah'ın muhtelif isimleriyle zikredip dua etmesini Müslümanların da bunu yapmasını işitmeleri üzerine kendi akıllarınca iyi Muhammed'in ve müminlerin bir açığını bulduk dediler hani Allah birdi niye bir Allah diyor bir Rahman diyor bir şu diyor bir bu diyor diye itiraz ettiler Cenab-ı Allah şunu söylüyor siz ister Allah diye dua edin ibadet edin, yalvarın, yakarın. İster Rahman diyerek dua edin, yalvarın, yakarın. Eyyemma ted'u Hangisiyle çağırırsanız çağırın Felehul Esmâ'ul husna. En güzel isimler yalnız ona aittir. Dolayısıyla Esma i Hüsna'dan olduktan sonra Kur'an'da veya sünnet-i seniyede Yüce Allah'ın isimlerinden olduğu belirtildikten sonra hangi isimle olursa olsun Cenab-ı Allah'ın bir veya birden çok ismini zikrederek ona dua etmemiz mümkündür. Ayet-i kerimelerin nihayetlerindeki Esma-i Hüsna'dan ilham alarak ettiğimiz duaya uygun bir Esma-i Hüsna'dan bir veya birkaçını kullanmamız lazım. Cenab-ı Allah'ın kafirleri helak etmesini istediğimiz zaman, bunun için dua ettiğimiz zaman, Ey Rahman ve Rahim şu zalimleri helak et demek belagat açısından uygun değildir. Ey aziz ve intikam sahibi Allah'ım! Mümin kullarına bunca sıkıntıları tattıran, azapları reva gören, işkenceleri reva gören, bu zalimlerden sen intikam al. Adaletinle Onlar hakkında tecelli et Adlini göster onlara Mümin kullarına da Merhametinle tecelli et Gibi. Ey Rahman ve Rahim Halime acı Ey aziz duntikam denilmez Niçin? İfadeler yani duada istenen Veya Allah'a dua ederken Söyleyeceklerimiz ile Şey edeceklerimiz arasında bir münasebet Olmalı Efendim Niye? Her şeyi işiten, her şeyi bilen Allah'a şeytandan sığınırım diyoruz mesela. Çünkü şeytanın vesvesesini de bilir, onu da görür ve işitir. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Esma-i Hüsna'yı zikrederek allah Teala'ya dua edeceğiz, ibadet edeceğiz, yalvaracağız. Fakat isimler ile verdiğimiz konuşmalarımız müsemmamız, duamız arasında daha doğrusu bir münasebet bulunmalı, muhteva alır. وَلَا تَجْهَرْ بِسَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِدْ Duanı veya namazını gereksiz yere yükselterek, sesini yükselterek de yapma, gereksiz yere kısarık da yapma. وَبْتَغِبَيْنَ ذَٰلِكَ سَب۪يلًا İkisi arasında muhtedil <gülüyor> dengeli orta bir yol tut. Bu aynı zamanda müminin aşırı uçları mümkün olan bütün işlerde itidalli olması gerektiğine bir işarettir. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. Ve hiçbir evlat edinmemiş olan Allah'a hamdolsun de. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ fil فِي <الْمُلْك> Mülkünde, kainatı halk etmesinde, kainata sahip oluşunda, kainatın ve beşerin hakkında, emirlerini, hükümlerini koymasında, hiçbir ortağı bulunmayan, ortak edinmeyen, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَل۪يُّ <الذُّل> Zilletinden, güçsüzlüğünden dolayı da, Hiçbir velisi, dostu yardımcısı olmayan Allah'a hamd olsun de. Hamd yalnız O'na mahsustur de. Ve kebbirhu tekbira. Ve O'nun adını, şanını hep yücelttikçe yücelt. O'nu daima zikret. Amellerinde, fiillerinde, Allah'ın azametini, niyetlerinde Allah'ın azametini, mümkün mertebe ruhunda, aklında, fikrinde, kalbinde canlandırarak yapacağını yap, işini ona göre düzene koy, ona göre ifa kendini şekillendir ve hayatını keyfiyetlendir. Cenab-ı Allah'tan bizlere kendisini hakkıyla tanımayı, hakkıyla gücümüzü aşmakla birlikte, hakkıyla ibadet etmeye bizi olabildiği kadar çok, yaklaştırmasını, kendisinin razı olmayacağı hiçbir kavil, hiçbir amel, hiçbir fiil, hiçbir hatta niyette bulunmamayı ve bunlardan bizleri korumasını, ümmeti Muhammed'in içinde bulunduğu sıkıntıları, zorlukları tez elden hidayete erdirmesini, Çoluğumuzu, çocuğumuzu, zürriyetimizi, eşlerimizi, erkeklerimizi, kadınlarımızı, küçüklerimizi, büyüklerimizi, yaşlılarımızı, alimlerimizi, cahillerimizi sırat-ı müstakim üzere sebatkar kılmasını, doğru yoldan uzaklaşmış olanlarımızın tekrar doğru yola dönmesi için esbabını halk edip rahmetini inzal buyurmasını, rahmetiyle de hidayetinden bizleri son nefesimizle dahil olmak üzere ayırmamasını niyaz ederiz. Bu mübarek surede teması geçen mübarek İsra ve Miraç cün, lütfundan, rahmetinden ümmeti Muhammed'i kıyamete kadar feyizyat kılmasını bizleri de feyizlendirmesini niyaz ederiz. Cenab-ı Allah'tan hatırımıza gelen ve gelmeyen her türlü hayırlara bizleri mazhar kılmasını, ümmeti her türlü hayırlara kavuşturmasını ve her türlü kötülükten ve şerden de muhafaza buyurmasını niyaz ederiz. Ümmeti Muhammed'in karanlık geceleri andıran bu fitnelerden selametle esenlikle çıkmayı müyesser kılmasını niyaz ederiz. Velhasıl her an, her lahza Cenab-ı Allah'ın yüce rahmetine, sonsuz rahmetine, elbette en ileri derecede muhtaç olan aciz kullarızıyız. Bizi rahmetinden mahrum bırakmasın inşallah. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Bu seneki tefsir derslerimiz de burada bugün sona eriyor. İnşallah Rabbim hayırlarla nasip ve müyesser olursa başlayacak olursak Kehf suresinden başlamak masip olacak. Ee, bu böyle. Bir de e, buradaki ilanda görüldüğü gibi haftaya Cuma günü yalnız saat 9'da, 20'dir 21 olması gerekiyor. Saat 21'de karşıda Üsküdar Bağlarbaşı Konferans, e, kültür merkezinde bir konferansımız olacak. İmkanı olanlar teşrif ederlerse bizleri de memnun ederler. Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Rıdân lillahi teala el Fatiha.